Ebu Hanife'ye göre kabir ziyaretinde, kabir başında örüye Kur'an okunması mekruh mu? Ebu Hanife'nin verdiği hüküm ile ilgili hangi kaynakta bu belirtilmişti demiş. Aslında biz böyle bir şeyin var olup olmadığıyla alakalı cevabınızı alalım inşallah. Şimdi bu son zamanlarda bize en çok gelen sorulardan bir tanesi. Maalesef bizim kendimize ait bir kültürümüz var, bir adetimiz var, örfümüz var, töremiz var. Burada şu hep söyleniyor efendim hı hı. sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte e, kabre gidip orada Kur'an okumuş mudur okumamış mıdır bunun üzerinden bu tartışma yürütülüyor. Sevgili peygamberimiz e, kabre gittiği zaman kabristana gittiği zaman onlara dua okumuştur selam vermiştir ve onlara dua okumuştur. Esselamu aleyküm dârakavmi müminin. İşte ey müminler yurdunun sakinleri Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ee işte Ve inna inşaallahu biküm lahikun. Biz de Allah e, dilerse size kavuşacağız. Es'erullahi aleyhi ve lekümül afiye bana ve size afiyet temenni ederim Allah'tan şeklinde. Böyle dualar okumuştur. Başka dualar okumuştur sevgili peygamberimiz. Şimdi burada peygamber efendimiz Kur'an okumadı diye. Yani okuyup okumadığını bilmiyoruz. Diyelim ki peygamber efendimiz bir Kur'an okumamıştır bunlara. Peki orada Kur'an okumasını yasaklayıcı sevgili peygamberimizin bir beyanı olmuş mudur? Hayır. Böyle bir şey yok. E Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim zikirlerin en büyüğüdür. Bizim hayatımız Kur'an'dır. Zikirlerin en büyüğüdür. Dolayısıyla bir insan evinde Kur'an okusa, ölmüşlerine bağışlasa bu caiz midir? Caizdir. Bir insan dolmuşta, otobüste, trende, tramvayda, uçakta Kur'an okusa, geçmişlerine bağışlasa bu caiz midir? Caizdir. Ve bu caiz oluyor da bir insanın kabre gidip, mezara gidip, kabristana gidip, ölülere Kur'an okuması ve onları bağışlaması neden caiz olmasın? Bunu yasaklayıcı, bunu engelleyici herhangi bir beyan söz konusu değildir. Kalkıp da efendim biz sünnete uygun hareket edeceğiz diye e, bu insanların, bu memleketin örfünü, adetini, geleneklerini değiştirmek ve güya biraz daha İslam adına ne bileyim ben selefiyim diye selefilik bu değil. Yani selef dediğimiz sahabe-i kiramın efendim yaşantısı bu değil. İşte insanlar bakın selefiyim, selefiyim diye sonuçta işte DAEŞ gibi örgütler ortaya çıkıyor. Değil mi? Yani bu memleketin bir örfü adeti var. Bu memleketin bir gen, genleri var. Bu memleketin genleri üzerinde lütfen oynamayalım. Bu milletin efendim Kur'an'a ve sünnete aykırı olmayan tutumları, davranışları, örfleri, adetleri üzerinde oynamayalım. Bu milleti bunlar ayakta tutmuştur. Yıllar boyunca bu milleti mevlid ayakta tutmuştur. Orada yapılan dualar, orada okunan Kur'an-ı Kerim, işte o salatlar, bunlar bu memleketi ayakta tutmuştur. Kitabın olmadığı zamanlarda bunlar bu memleketi ayakta tutmuştur. Peki bir insan ölüsüne, kabristana, mezara gitmeyip de gidince orada ne yapacak yani? Değil mi? Ne yapacak? Ki sevgili Peygamberimiz diyor ki İkra ala mewtaküm yasin. Yani e, bu zayıf hadis bile olsa ki zayıf hadis olduğunu söylüyorlar, böyle zayıf hadislerle bu konularda amel edilebilir. Ölülerinize Yasin okuyun demiştir. Şimdi bunlar diyorlar ki yani ölmek üzere ölenlerinize ölmek üzere olanlarınıza okuyun demektir. Bu bir yorumdur. Bu bir yorum olduğu gibi ölenlere de, de okuyun. Yani. Bu da bir yorumdur. Her iki yoruma da saygı duymak lazım. Dolayısıyla kalkıp da bunu bir mesele haline getirip mezarda efendim Kur'an okunur mu okunmaz mı diye bunu tartışmaya açmak doğru değildir. Bunu niye biraz fazla izah ediyorum? Çünkü bu konuda son zamanlarda büyük tartışmalar meydana geliyor. Şu anekdotu anlatmama da izin verin. Lütfen hocam. Şimdi buyurun. bir hoca efendi hani meşhur bir hoca efendi ben ismini vermeyeyim. Bunu bizzat dinlediğim için yani yaşayan kimseden dinlediğim için anlatmak istiyorum. Diyor ki bir din görevlimiz bir hoca efendi sürekli diyor ki işte kabristan'da Kur'an okumayın. Bunun ölülere bir faydası olmaz. Bir gün diyor onun annesi öldü diyor. Bakın şimdi annesi öldü biz hocalar olarak karar aldık Kur'an okumayacağız Yasin okumayacağız Mülk Suresi okumayacağız karar aldık Toprağa attılar diyor i̇şte bir beklenti var tesviye dedi. ettiler herkes bekliyor ki hani bir Kur'an okunsun hoca da tabi ki bekliyormuş ki diyor gelip bize dedi ki hocalar niye Kur'an okumuyorsunuz hocam sen bize söyledin ya de Kur'an okumasının okunmasının ölüleri bir faydası yok sen bize söyledin, sen bize öğrettin. Biraz diyor durdu, düşündü diyor. Ya yine de siz okuyun. Yine de siz okuyun. Yani kendi inanmadığın bir şeyi başka insanlara niye söylüyorsun? Ve o insanların örfünü adetini niye bozuyorsun? Din bu değil. Din bu değil ve bunun kimseye bir faydasız olmaz. Onun için mezarlıkta da ölülerimize, Kur'an okumaya... Yasin okumaya, Mülk Suresi okumaya devam edeceğiz. Dua etmeye devam edeceğiz.